Toplantıya beni davet ettiği için her kim davet ettiyse çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sıfırlık ve <de> Necmi Buğday'ı c <gülüyor> davet edelim. Çok sağ olsun. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben değişiklik olsun diye e, kağıttan atacağım. İnşallah sıkılmazsınız. Sizi sıkmamak çalışacağım. 45 dakika sonra vurmaya da çalışayım. Şimdi ara Eee bir bedenimiz ve bir zihnimiz ki İngilizce'den mind diyoruz, zihin dediğim şeye olduğundan söz ederiz. <gülüyor> bir insana kendi zihnimi yoksa kendi bedenimi daha yakındır diye sorsak, kör ve felçli bir insan düşünün, bedeninden fazla haberdar olamasa da böyle bir insan, kendisinin düşünme, acı duyma, üşüme gibi zihni olaylarının farkındadır. Yani zihninin içinde geçenlerden haberdardır böyle kör ve çeşitli bir insan bile. Yani böyle biri kendi zihnine, kendi bedeninden daha yakın demek istiyorum. Peki başka insanların zihninden de yoksa bedenlerinden de daha fazla haberdarız? Ben sizlerin zihinlerinizden yoksa bedenlerinizden daha haberdarım mesela. Ben şu anda bedenlerinizi görmekteyim. Ama zihninizden geçenler hakkında en ufak bir bilgim yok. Kim bilir neler geçiyor her birinizin ziyaretinden şu anda. Yani her biriniz kim bilir neler neler algılıyor, neler hatırlıyor, neler düşünüyor. Belki bazılarınızın biraz başı ağrıyor. Bazılarınızın canı sıkılıyor. Bazılarınızın e, yediği yemekten sonra midesi biraz daha... Ağırlaşmış. Bazılarınızın burnu kaşınıyor, bazılarınız susamış, bazılarınız yakında tuvalete gitmesi gerekeceğini düşünüyor. Her birinizin konuşmacı, yani ben hakkında değişik değişik düşünceleri var muhtemelen. Ama bütün bunlar hakkında ben hiçbir bilgi sahibi değilim. Gerçek bedenlerinizi görüyorum ama. ama bütün bunlar... <gülüyor> Evet, siz de tabi benim bedenimi görmekle birlikte zihnimde olup bitenleri bilemezsiniz. Kim bilir benim zihnimde neler var şu anda. İnsanların bedenlerini, ki beyni ve sinir sistemi de bedene dahil ediyorum ben şu an için. <gülüyor> Bu e, insanların bedenlerini, özellikle e, beyin, be, beyinlerini gözlemek ilgileyici aslında kolay ama onların zihinlerini gözlemek son derece zor. Belki de imkansız gibi görünüyor. Aslına bakarsanız, kendi bedeninizi gözlediğiniz yollarla ve metotlarla kendi zihninizi gözlemeniz de pek mümkün görünmüyor. Aynaya bakın. Sık sık söylerler aynaya bir bak sen falan bu, bu anlamda söylemiyorsun. Aynaya şöyle bir bakın. Aynada bedeninizi görebilirsiniz. Uygun bir aynalar sistemi ile bedeninizin arkasına, hatta biraz teknolojinin de yardımıyla iç organlarınızı ve kendi beyninizi bile görebilirsiniz. Eminim ki teknoloji bunu istese başarabilir, bugün için bile. Ama aynaya ne kadar dikkate bakarsanız bakın, aynada zihninizi, zihninizde ne olup bittiğini göremezsiniz. Yani şunları göremezsiniz mesela, kendi düşüncelerinizi. Aynaya bakıyorsunuz, bedelinizi görüyorsunuz ama bunları göremiyorsunuz. Kendi düşüncelerinizi göremezsiniz. Baş ağrınızı, susamışlığınızı, dünyanın yuvarlak olduğuna olan inancınızı, falanca kişiye öfkenizi ya da hayranlarınızı, o andaki koku ve ses algılamalarınızı, derse geç kaldığınız için o anda duymakta olduğunuz endişeyi, sol ayağınızda duymakta olduğunuz karıncalanmayı, geleceğe ilişkin planlarınızı, Çocukluk arkadaşımızın adını hatırlamanızı, beklentilerinizi vesaire vesaire. Bütün bunlar zihnimizin, zihnimizin içerisinde olup giden abiseler. Bunlar, bu olayları biz e, zihin durumları ya da zihin diyoruz. İngilizce mentos diye state. Aynaya baktığınızda bedeninizi görüyorsunuz fakat mental yani zihin durumlarınızı göremiyorsunuz. Aynada kendinizle ilgili görebildiğiniz başka insanlara aynasız bakarken görebildiklerinizden farklı değildir. Yani kendinize aynada baktığınızda kendi düşüncelerinizi de göremiyorsunuz. Aynen başkalarının düşüncelerini göremediniz diyor. Ama kendi zihin hallerinizi yine de bir anlamda görebiliyorsunuz. Bilebiliyorsunuz. Ve bunun için ne ayna gerekiyor ne de başka bir şey. Sadece uykuda ya da baygın olmamak gerekiyor. Kendi zihninizi gözlemleyebilmeniz biz zihninizde ne o bitinin farkında olabilmeniz için. <gülüyor> e, aynalar örneği benzeri olan Lightnesen filozof Lightnesen ilginç bir düşünce deneyi var, bunu da üstünde ki çağda, çağdaş zihin felsefesiyle Bill Lighten ki kendisine şahsen de tanırım, hocamın da olmuştur <gülüyor> çok benzer bir düşünce deneyinden bahsediyor. Onu şimdi size sunayım. Like'nin versiyonun şöyle: Farz edelim ki sizi aldılar ve boyutlarınızı iyice küçülttüler. <gülüyor> bazı bilim kurgu romanlarında olduğu gibi. Sizi bir hücre hatta molekül boyutlarına indirdiler. Farz edelim ki bunu yaparken sizin boyutlarınız dışında, sizin boyutlarınız dışında hiçbir özelliğinizi yok etmediler. Yani siz hala sizsiniz, sadece sadece çok minnacık bir hale geldiniz. Şimdi sizi alıp canlı bir insanın beynine girmenizi sağladılar geri. Siz bu insanın beynini dolaşıyorsunuz, beynin her tarafına girip çıkıyorsunuz. Beyni gezer gezerken ne görürsünüz? Beynin sahibinin zihin hallerini görebilir misiniz? Mesela onun acısını, hazlığını ya da renk algılarına, üşüme duygusunu görebilir misiniz? Gezerken. O insan, örneğin yeşil renkli bir nesne algılıyorsa, onun yeşil renk algısını gözlemleyebilir misiniz? Lightness Belalıkan'a göre cevap hayır. O beyinde bütün gözlemleyebildiğiniz bir takım fizikokimyasal olaylar, nörofizyolojik olaylardır. O kişinin zihnin olaylarını asla gözlemleyemezsiniz. Peki bu zihin dediğimiz şey nedir? <gülüyor> Mind dediğimizimizcede. Beden ile özellikle de beyin ya da daha genel alırsak merkezi sinir sistemi, ki buna beyin sinirler, omurilik vesaire dahildir. Bu e, merkezi sinir sistemi ile zihin dediğimiz şeyin ne gibi bir ilişkisi var? Bir tarafta zihin dediğimiz bir şey var, diğer tarafta merkezi sinir sistemi ve özellikle beyin mesela. Bu iki şeyin ilişkisi nedir? Bu soru felsefe'de beden-zihin ilişkisi problemi olarak adlandırılır (mind-body problem) ve bence bu soru, e, bu problem felsefenin en ilginç, en temel problemlerinden biridir. Beyin ile zihin arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu hepimiz kabul ederiz. İkisi arasında çok sıkı bir ilişki olduğu kesindir de bu ilişkinin adını koymak, tabiatını anlamak zordur. Nedir tam olarak beyin ve zihnin arasındaki bilgi, ilişki? Birçoğumuz zihin ile beynin arasındaki ilişkinin bir aynılık ya da özdeşlik ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Zihnin, beynin bir şeyleriyle aynı, ol, aynı şey olduğuna inanırız. Bundan sonra ben e, beyin derken genel olarak e, merkezi sinir sisteminden kastedeceğim. E, bu arada tabii ben okurken e, eğer sizlerin sorularınız varsa bir şekilde bunu belli edin. El kaldırın, muhtemelen göremeyebilir, O zaman haykırın. Arada soru tabii olabilir yani? Sıcağı sıcağına sorular sormak istersen. Tabi hiçbirimiz direkt olarak zihin eşitli beyin. Yani beyinle zihin aynı şeydir demek istemeyiz. Çünkü beyinde bir sürü alakasız şeyler de var. Kan damarları, beyin zarı, hormonlar, korpus kalosum denen bölge, sinir hücrelerindeki kimyasal maddeler, ribozomlar, golce aygıtları, kromozomlar, ATP, ADP molekülleri vesaireler. vesaire. vesaire. Bir sürü şey var beynin içerisinde. Bütün bu ıhır hepsine birden zihin demek istemiyoruz. Beynin, e, herhalde zihnin beyinden başka bir şey olmadığını düşünenler bile beyinde dolaşan kanı, hormonları, kromozomları zihin dediğimiz şeye dahil etmek istemezler. Yani zihin beyinde derken, zihin kan damarlarıyla, kromozomlarla, beyin zarıyla vesairesiyle birlikte düşündüğümüz beyindir demek istemeyiz. O halde zihin ve beynin, pardon ve beyin bir anlamda aynı şeydir demek istiyorsak, beynin tam olarak nesiyle, neresiyle aynı şey olduğunu söylememiz gerekiyor zihnin. Aksi halde çok muhakkak konuşmuş oluruz. Yani zihin eşittir beyin, yani zihin eşittir beynin falanca filançe bir şeyleri demiş oluruz sadece. Zihin ile beynin özdeş olduğunu iddia etmenin sonuçlarından ve sorun sorunlarından birazdan daha ayrıntılı bahsedeceğim şu ana kadar soru var mı bu noktada şöyle bir hususa değinelim. değelim bazılarınız beyin ile zihin aynı şeydir demek yerine zihin ile beyin arasında sadece nedensel bir ilişki olduğunu düşünebilirler yani zihinle beynin ilişkisini bir aynılık ilişkisi değil de zihnin beyin tarafından hasıl edilmesi ya da üretilmesi olarak düşmek isteyebilirler. Zihinle beyin aynı değildir fakat e, zihin dediğim şeyi beyin üretir demek isteyebilirsiniz. Elbette zihnin beyin ile aynılığını ya da özleştiğini söylemek ile beynin zihne neden olduğunu, zihni beynin ürettiğini söylemek aynı şey değildir bir taraftan x ile aynı şey diyorsunuz, bir taraftan hayır, beyin zihni beyin diyorsunuz. Bu ikisi farklı iddialar tabii ki. x ile y aynı şey demek başka, x y üretir ya da x y'ye neden olur demek başka. Ben gölgemi üretirim mesela. Diğer bir de işte gölgeme neden olurum? Işık varsa tabii. Ama ben gölgemle aynı şey değilim. Bir yemek yaparsınız, yani yemek üretirsiniz ama siz ve ürettiğiniz yemek aynı şey değildir. Yalnız eğer beyin ve zihin aynı, şey, aynı şeydir değil de beyin zihni üretir ya da beyin zihnin nedenidir demeyi tercih edersek ortaya bir sürü soru çıkar. Beyin tarafından üretilen bu zihin dediğimiz şey nedir o halde? Beyin bu zihni nasıl üretiyor? Beyin kafatasının ya da bedenin içinde. Peki bu ürettiği zihin nerede? Zihin de mi kafatasının içinde? Birinin kafatasını açsak, beynini orada görebiliriz. Beynin ürettiği bu zihni görebilir miyiz? Beyin kafatasını bir açıyoruz. Aa orada zihin var. Beyin var demek çok doğal, çok e, normal bir şey ama e, kafatasını açtığımızda orada zihin var demek pek ışınıza gelmez. En azından doktorlar hiçbir zaman böyle konuşmazlar e, beyin e, cerrahlarında. Analojimize tekrar başvuracak olursak, bir insanın bedeni gölgesini üretiyor ve gölgesinin nerede olduğunu gözlemleyebiliyorum. Niye o insanın beynini gözlemleyebildiğim halde o beynin ürettiği zihnini gözlemleyemiyorum? Beynin zihinle olan ilişkisi konusunda günlük yıldaki bazı terimlerin kullanımları bir ipucu verebilir mi acaba? Ben bir bedenim mi demek isteriz, yoksa beden, benim bir bedenim var mı demek isteriz? Ben bir zihnim mi demek isteriz, yoksa benim bir zihnim var mı demek isteriz? Günlük yıldaki kullanım alışkanlıklarımız meseleyi daha da karıştırıyor. Zihin ve beden aynı şeyi kabul edilmediği gibi bir de üçüncü bir şey, ben çıkıyor ortaya. Bu üçüncü şey de ne? Nerededir bu ben, onu nasıl gözlemleyebiliriz? <gülüyor> Ben yani soracağım, burada şeyde asıl da olabilir. Benim zikim ağabeyim benim parçam olarak var. Benim, benim, benim, mesela bir insan benim elim var. Bu zaman bunu kastettiği şey, her şey nedir, Bir ben varım, Hı. bir derneği bir el var. Yani el benim parçamdır. Yoksa üçüncü bir var mı tatmaz. Orada bir yedi var. Hı. Benim sorum neydi? Evet. Ben bir bedenim mi demek istiyorum? Yani sen nesin dediklerinde ben bir bedenim demek istiyorum yoksa benim bir bedenim var mı demek istiyorum. Ben bir zihnim mi demek isterim yoksa benim bir zihnim var mı demek isterim? Bence bu ikinci şeyleri söyleriz. Ben bir bedenim demeyiz, benim bir bedenim var deriz. Ben bir zihnim demeyiz normal konuşmada, benim bir zihnim var demek isteriz. Yani ortada bir beden çıktı, bir beyin çıktı, bir de ben çıktı. Zihnimin bir bedeni, vardı yani. bedeni var da diyebiliriz hani Zihnimin bedeni var. Bana çok doğal bir konuşma tarzı gibi gelmiyor. Hayır doğal günlük alışkanlığın dışında bu konuyu daha iyi anlayabilmek, kavrayabilmek adına söylüyorum ben bunu. Tabii günlük dilde nasıl konuştuğumuz bize e, felsefi bir takım konularda bazı ipuçları verir. Yani e, e, günlük dildeki şeyler, e, konuşma tarzlarımızdan e, bu işe, bu konuya nasıl baktığımızı öğrenmek konusunda kuşları elde ederiz. Onun için dil, günlük dili kullanmamız her zaman değilse de bazen gayet önemli olur. Günlük dile ba baktığımızda da on onu görüyoruz. Ben bir bedenim, bilemem ben, sizler misiniz bilmem benim bir bedenim vardır. Ben bir zihnim de demem, kimseye böyle demedim herhalde böyle ee, demem. Benim bir zihnim var dedim. Ortaya iki üç nesne çıktı, ben çıktım, zihnim çıktı, bir de deden çıktı. Evet. Ee, bence bu genel bir genel kanı olarak böyle bir yas, bir alışkanlıysa bile eğer yani bir ruhun e, olduğuna inan inanmıyorsak ben zihni, işte niyetim de yok ama bahsedeceğim daha açım başım. Yani Sen... eğer vuruldu ortaya katmıyorsak ben zaten benden kastedilen şey zihin olabiliyor ancak diye düşünüyorum. Yani günlük konuşmada benden kastedilen şey başka şeyler de kastedilir. Benim bir zihnim yani var derken en azından bu cümleye baktığımızda ben de zihin aynı şeydir demek istemiyorum. Ama, Benim bir zihnim var. Yok. Benim bir paltum var demek gibi. Ben Benim de paltum aynı şey değilim tabi. Yani günlük konuşmada o yöntemle ilerliyorlar ama yani burada benden anladığım şey yani günlük konuşma dışında genel e yani bu düşünce olarak eee şey, yani hatırlıyorum seyihim olabilir belder olmuş diye Yani beyin yani, bir, yani, yani, yani, yani, yani, bir şeyden yani. Ama yani beni yani şey yapan yani şu an konuş <gülüyor> şu anki düşüncelerim bir anlamda zihnimdir yani. Düşüncelerimle ilgili. Farklı bir anda ama herhangi bir cümle var mı? Hmm. Yani, Surface grammar denen bir şey var. Oraya bakıyoruz. Yani yüzey grammerine bakıyoruz. Biz böyle konuşuyoruz, değil mi? Yani benim ben bedenim demem, benzinim de demem. Benim bir benzinim var bedenim, benim bir bedenim var. Daha için başlıyoruz yani. Başındayız, yani daha daha, daha önce, sadece şey. bedenimle katılıyorum ben ama benim de zihnimle tam katılıyorum. Yani ben zihniyle mektasını düşünüyor musunuz? Yine... Sen öyle mi dersin arkadaşlar? Ben bir zihnin dediğini olduğunu hiç bir an. E, evet. Der misin? Evet. Yani, o, zaman, o, zaman, o, zaman o zaman neler bu söylüyorsun? söylüyorsun? Bu Ama, şey, yani. Yani. <gülüyor> de, günlük konuşmalı <gülüyor> insan tam olarak tasebi şey asla söylemez. Şimdi günlük konuşma fensefede bazı ipuçları alma konusunda önemlidir. Bazen de günlük konuşmanın yanlış olduğunu gösterirsiniz, günlük konuşmayı bir kenara atarsınız. Ama daha, daha işin başındayız, biz sadece konuşma tarzımıza bakıyoruz. Normal konuşma tarzımızda, felsefi olmayan konuşma tarzımızda üç tane nesne ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Gibi görünüyor daha henüz, daha bir şey değil mi? Ben çıktım ortaya, zilim çıktı ortaya, bir de bedenim çıktı. Bu üçün arasındaki ilişkiler nedir? Sınıf seviyesinin önemli problemi bu tabii. Yani sadece şimdi surface grammar denen şeye bakıyorum şu aşamada. Benim de benim gündelik değil miyiz? Şurada bir soru. Yani şey, şey diyeceklerim ben. Hani günlük konuşmada esasında öyle bir nasıl bir problem çıkmıyor gibi ben çok. Ya yani şimdi insan şeyli değildir. Benim bedenim vardı değildir. Evet, öyle demek. Yani neyim vardı diye. Çok çok tabii bedenim kardeş sen nesin diye sorunca da mesela ben bir insanım der. Ben bir insanım ve bedenden ibaretim diyebilirim mesela bir matalist. Ve bedenim var. Matalist falan yani, değilse yani. günlük konuşmadakiler materyalist değilse benim e, yani bir bedenim var ve ruhum var deriz. Ben de der, dedi, yani bir matalist olmayan biri böyle der. Ben de tamam dedim bak ben bir bedenim mi demek isteriz ben kendim bir bedenim mi demek isteriz deriz, günlük konuşmada yoksa benim bir bedenim var mı deriz. Biz belenim bir, bir bedenim var denem e, şeyi bitirmez e, iman etmez yani ben hani, belenim var dediğim zaman mesela bir beden varım bir de o benden başka beden diye bir şey var e, diye bir şey direk söylememiz <gülüyor> yani günlük hayatta yani kimse <gülüyor> böyle söylemez bir, günlük konuşmadan surface yani. gramına baktığımızda üç tane entity üç tane şey ortaya çıkıyor varlık ortaya çıkıyor yani derine girmeden daha felsefi yapmadan konuşmaya bakıyorum. İnsanlar nasıl konuşuyor, Nasıl konuşuyorlar? <gülüyor> Sen bir beden misin <gülüyor> diye sorarsam, hayır ben, benim bir bedenim var der. Mesela i̇şte, benim dildeki misin değil mi? <gülüyor> Sen bir zihin Hayır benim zihinim var der. Yani ortada dış görünüşe bakacak olursak sörfes kramere bakacak olursak üç tane varlık şey çıktı, çıktı. Ben çıktım, zihnim çıktı, bedenim çıktı. Şimdi bunlar arasındaki ilişkilere daha düzgürmeyelim. Sadece büyük gözlemlerimizi yapıyoruz. Başka bu arada sorusu. Ben sormamı aldım. Ben <gülüyor> de bir doğrudan, çok miyim? Yani burada kümen isimleri var. Siz ayrışık tanımlı olarak ayrışık var. Bir dakika kümelerin evden çıktı onunla mı? Nereden çıktı kümeler bunlar? Yani siz biliyorsunuz üç ailece köprü konuşmalarında üç ayrı varlık varlık varlığa olan şey. Tamam, yani diyorsunuz o varlıkları asitle ve isine olan. Yani biliyorsunuz onlar birbirinden tamamen ayrışık, birbirinden tamamen bağımsız varlıklar olarak söylemiyoruz. köprü de konuşmasında dedi. Geçişleri var hiç çekirdek yok. Galiba aynı şeyi söylüyoruz. Sadece ben bu küme aklının nereden için... Yani bir şey sorarcak vardı. Bu da sanki yetimler kamalı bağlarından, sandığından. Şu günden bir küme oluşturur adamımıza. Ben bu bugün. O zaman. birisi evet. dese ben benden biz Bedeni de, de Bedenin bir kümemi hayır bırakın. Yani, günlük dil desen duyuldu duydun mu? <gülüyor> ben bir küme dedi. Olsam olsam Tabii ki yani. Çok fazla <gülüyor> Günlük dildeki kullanın alışkanlıklarımız meseleyi daha da karıştırıyor diyorum zaten. Bir şey çözülmüyordu, daha da karıştırılıyor. Zihin ve beden aynı şey kabul edilmediği gibi bir de üçüncü bir şey ben çıkıyor ortaya. Bu üçüncü şeyden, nere nerededir bu ben? Onu nasıl gözleyebiliriz? Siz şu anda bedenimi gözlüyorsunuz, benim zihnimi mi gözlüyorsunuz, benim bedenimi mi gözlüyorsunuz diye sorsam? Birisine de gibi bir yanılt olabilir mi? <gülüyor> Doğru, olmaz tabii. Zihni gözdeyebiliyor musunuz? Bakacağız o Zihin dediğimiz şeyle de beden, bu de beyin arasındaki ilişkinin tam olarak ne olduğunu araştırmanın zihin felsefesinin işine olduğunuz Zihin felsefesi işi olduğunu söyledik. Zihin felsefesinin sorduğu bir soru daha önce de değindiğimiz şu sorudur. <gülüyor> olduğu bir sürü daha önce de değindiğimiz şu sorudur Zihin bedenden farklı, ondan ayrı bir şey midir? Yoksa zihin ile bedenin bir parçası olan beyin ya da beynin bazı kısımları veya fonksiyonları tamamen aynı ya da özdeş şeyler midir? Örneğin biliyoruz ki öldüğümüzde bedenimiz çürüyüp gider. Zihnimizde bazı ona zihin genel ruh da deriz. Öldüğümüzde o da çürüyüp gider mi? Zihnimizde çürüyüp gidiyor mu? Bedenin tabii çürüyor. Bazıları biz kendilerine mumluyatırlar falan ama o da belli bir sürü çare olur. Sonunda bedenimiz çürük gider. Zihnimiz de çürük gidiyor mu? Yoksa zihnimiz ruhumuz ya da ruhumuz e, ölümsüz müdür? Platon ve Descartes gibi filozoflar beden ve zihnin tamamı farklı malzemelerden. Felsefeci terimiyle tözlerden farklı tözlerden yapıldığını düşündük. <gülüyor> Onlara ve daha pek çok filozofa, pek çok dine ve sokaktaki insanların çoğunluğuna göre, ölümden sonra bedenimiz çürüyüp yok olduğu halde zihnimiz yaşamaya devam eder ve hiçbir zaman ölmez ve yok olmaz. Çünkü beden ve zihin e, ya da ruh, beden ve zihin ya da ruh tamamen farklı malzemeler yapılmıştır malzemelerden yapılmışlardır bu filozoflara göre. Beden olsa bile ruha bir şey olmaz. Var olan her şeyin beden ya da madde ve zihin ya da ruh olmak üzere birbirinden temelde farklı birbirine indirgenemez iki çözden yapılmış olduğunu savunan bu görüşe dualizm, Türkçesi yalmıyorsam ikicilik oluyor. İkicilik diyoruz. Diyalizm. Ee, örneğin İslamiyet, Hristiyanlık ve daha pek çok dinin dualist olduklarını görüyoruz. İslamiyet'te biliyorsunuz ruhumuz var, bu da ruhumuzun maceraları esas biz öldükten sonra başlıyor. Uçurumlu bir macerası Bedenimizin macerası da çok daha kısa. Ben şeyi mesela de Cartan gibi antipasif dualizmi şeyle karıştırmasak iyi olur biliyor musunuz? İnşallah. Sadece bahsediyorum yani. Yok yok. şey yani, yani, yani Mesela Descartes'in bir dualistlere göre hani Ruh'un tek niteliği, zihinsel nitelikler diyor. Yani başka hiçbir niteliği yok. Dinlere ya da sokaktaki Ruh adamın... Ruh'un tek, tek niteliği düşünmedik. Düşünmedik. düşünmedik. Yani Ama mesela hani gündelik dualistlere göre Ruh'un bir vücut benzeri bir şeyi de vardır. Yani şöyle var. Mesela bir askerden birisi gerek yok. Yok bir tek artan değil. Ha. Gündelik dualistinden. Ya da işte din, dualistinden mesela. Demin işte de, ruhlar, hayaletler falan filan vücudunda olan bir şey olarak tasvih edelim, edelim. Ben biraz öyle çekmiş şey kalmak değil mi? Ee, yani mesela işte, öldükten sonra acı çeker bu. Yani cehennemde azap çeker. Ne olsun? Ön bazı oluklar. Ne olsun? Mesela <gülüyor> Nermi, böyle, isim ama ee, yani ışık tam olarak konusunu anlamadım. Yani gündelik e, sokaktaki insanın dualizmine göre ruhun e, düşünmekten başka nitelikleri de var. Sokaktaki insanın evet. kişinin. Pardon. Ben gerçi Descartes'ten bahsediyorum ama. Yani şey İslamiyet, İslamiyet'teki falan tabi. İslamiyet'teki, Hristiyanlık'taki e, ruh tabi Descartes'ten ruh kavramı değil tabi. Descartes çok özel bir argümanla meşhur argümanıyla görülmüyor ise var mı? argümanıyla ulaştığı bir şey o. Ama Descartes çok sıkı bir Hristiyanlığı da aynı zamanda. Yani evet, dinlerin görüşüyle felsefecilerin görüşleri sıktan çakışmayabiliyor. Yine de şu dediğime itiraz şerhati yok. İslamiyet ve daha pek çok dinin dinlerinin adlarının bilgilerinden de değil. Bunların <gülüyor> dualist olduklarını görüyoruz. Değil mi? Müslümanlık kesinlikle dualist. Yani bir beden var, bir ruh var. Bu ikisi aynı şey değil. Bir tanesi ölüp parçalanıp gidiyor, bir yaşama devam edeceksin. E, ruhun yani e, ömrü sonsuz. ki bilemediniz yüzyıl falan. Kısıtlı hamile farklı şeyler. Tabii e, Descartes'in realizmini herkes ne kadar biliyor bilmiyorum ama ona göre bedenle ruh çok um, essential property nasıl çevireceğiz? özsel <gülüyor> essential both is also ilişki <gülüyor> özsel <Ösel, gülüyor> özsel nitelik özsel nitelik olarak çok farklı eee İki tözden yapılmış lekarta göre, bir tanesinin özelliği ne? E, Düşün ne? Öbürün ki, ekstensiyol olma, uzam, uzamsal olma, değil mi? Ya bir şey dahil diğer kavrama, ekstensiyon, uzamsal, ekstensiyon, diğer uzamsal olanlar diyorlar da bu çöder. Öyle. E, Neyse, Descartes'in düalizminin, bir <gülüyor> kartezyen düalizm de ona kısaca, en bilindik sorunu, şimdi Descartes ikisini son derece keskin çizgilerle ayırıyor, ruh ve bedeni. Ee, bir tanesinin en önemli, en esençil e, ne diyorduk tekrar, östel özelliği, östel niteliği, e, yer kaplama uzayda yer kaplama ona beden diyoruz öbürü zihin e, yer kaplamıyor uzayda falan e, hacmi yok uzunluğu yok boyutları yok ağırlığı yok onun özsel niteliği ise düşünme öbürü <gülüyor> res kocaman öbürü res extenza <gülüyor> ve kocik kentin yani Evet, Descartes düalizmin en bilimdeki sorunu zihin ile beden ya da madde arasındaki nedensel etkileşimi doyurucu bir şekilde açıklamamasıdır. Descartes, maddi töz ile zihinsel tözü birbirinden derin bir şekilde ayırmıştır. Örneğin, maddesel şeylerin olmazsa olmaz özellikleri uzay içerisinde yer alıp uzunluk, genişlik gibi uzaysal boyut sahibi olmayken. Zihin uzak içerisinde yer almıyor ve uzunluk, genişlik gibi özelliklere sahip olmuyordu Descartes'e göre. O zaman da uzaksal özellikler taşıyan beden ile öyle özellikleri zorunlu olarak taşımayan zihnin nasıl olup da birbirini etkileyebildikleri açıklama sorunu ortaya çıkıyordu. Ki hepiniz biliyorsunuz yani en azından çoğunuz biliyorsunuzdur. Descartes'çı e, ayabyalizmde nasıl oluyor da ruh ve beden arasında herhangi bir etkileşim söz konusu olabiliyor? Öyle ya eğer zihnimde bir düşünce varsa bu benim maddi düşün dünyada bir şeyler yapabilmem de sonuçlanır. <gülüyor> Örneğin aklıma bir fikir gelmişse elime kalemi alır onu yazarım. Bunun tersinin de olabildiğini biliyoruz. Maddi bir nesne olan gazetedeki yazıları okuyup anlayabiliyorum. Yani uzayda yer alan bir şey, uzayda yer almayan zihnimde, ki uzayda yer almıyoruz bu zihnin bu zihinde anlamak gezginsel bir olaya yol açabiliyor. Beden ile zihin birbirlerinden bu kadar köklü bir şekilde farklı olduğunu kabul ediyorsanız, farklı olduğunu kabul ediyorsanız, onlar arasındaki bu tür etkileşimleri açıklamak işte de kolay değildir düşünecek olursanız. Fakat herkes beden ile zihnin farklı olduğunu kabul etmez. Birçok felsefeci zihnin beyinden daha doğru daha doğru bir anlatımla, beynin bazı kısımları veya davranışlarından ya da fonksiyonlarından başka bir şey olmadığını düşünebilimindedir. Günümüz yin kasebecilerin çoğunluğu bir takım ayrıntılarda uzlaşamasalar da bu görüşlerdir. Bu görüşe göre evren ya da var olan her şey tek tip bir malzemeden, yani sözden yapılmıştır, maddeden. Böyle bir görüşe monizm ya da tekçilik diyoruz. Daha doğrusu, benim verdiğim örnekte materyalist maddeci monizm ya da kısaca materyalizm diyoruz. Yani var olan her şey tek tip malzemeden yapılmıştır. Yani maddeden bu materyalizm. <gülüyor> Şunu da burada not edip geçelim. Monizmin başka türleri de vardır. Bir tanesi idealizmdir. İdealizme göre var olan her şey, tabi tanrı varsa tanrı da dahil, zihinden ya da zihinlerden yapılmıştır. Bu görüşün en tanınmış temsilcisi George <gülüyor> Berkeley'dir. Leibniz, Hegel, Bradley gibi filozoflar <gülüyor> da İdealizmin değişik varyasyonlarını savunmuşlardır. Yine sadece not edip geçelim. Bir de nötral monizm denen bir monizm türü var. Bu görüşe göre maddi dediğimiz nesneler ve olaylar da zihne ait dediğimiz nesneler ve olaylar da ortak kaynaklıdır. Bu iki farklı görünen alan aslında nötral. Yani ne maddi ne de zihinsel olan bir çözün farklı görüntüleridir. Yani evrendeki temel varlık ne maddi ne de zihinseldir bu nötral monizmlere göre. Ama farklı bakış ışıklarımıza göre bize maddesel ya da zihinsel olarak, olarak görünebilirler. Spinoza, William James ve hayatının bir döneminde Bertrand Russell nötral monizm görüşünü savunmuşlardır. Gerçekten de materyalistlerin dediği gibi zihnim ile beynim, daha doğrusu beynimin belli kısım ve fonksiyonları tamamen özdeş şeylerdir. Zihnimin beynimden başka bir şey olmadığını söylemek bazı açılardan biraz zor görünüyor. Örneğin beynimin bir ağırlığı var, o halde zihnimin de bir ağırlığı mı var? Olması gerekmez mi? Ama zihnimin <gülüyor> bir ağırlığı olduğunu bahsetmek kulağa son derece saçma gelmiyor mu? Soruyorsun adama senin beynin ne kadar? Kaç gram? Kaç kilo? Bir buçuk kilo diyor. Zihnin ne kadar? O daş işte 350 gram yani, duymayız ya. Yani. Yani şey 200 gram diyorlar kadar? <gülüyor> gram. Kim hesap <gülüyor> <Kim> etmiş? <gülüyor> Bazılarımız hesap edebiliyor. Öldükten sonra vücut ağırlığı azalıyor onu. Ah uçan uçan. Ondan bas. Ruh diyorlar. Ne <gülüyor> güzel ölçmüşler yani çok hassas bir ölçüm olduğu da çok kesin. A A bir şey A yani. başka bir nokta şu anda beynimin uzaydaki yeri, ve yeri yani koordinatları belli zihnimin uzaydaki yeri de orası mı? beynim işte burada şu oradanın şu köşesinde şuradan şu kadar metre uzakta tamamdan bu kadar metre uzakta koordinatları belli beynimin zihnimin uzaydaki yeri de burası mı? Benim zihnimde işte tavanla şu kadar metre, buradan şu kadar metre uzakta mı? Değil ki, evet elbette orada. Yeri orası zihnimde. Ancak bir zihnin uzaysal yeri olabileceğinden bahsetmek bir sürü absürt ifadeyle beraberinde getiriyor. Örneğin diyelim ki bir arabadayım ve araba saatte 80 km hızla kuzeye doğru gidiyor. Bu demektir ki benim Beynim de saatte 80 km hızla kuzeye doğru gidiyor. Peki o zaman benim zihnim de saatte 80 km hızla kuzeye doğru mu gidiyor? Eğer öyleyse şu zihin eğer öyleyse şu zihin hallerinde o anda saatte 80 km hızla kuzeye doğru gidiyor demektir. Baş ağrım 80 km hızla kuzeye gidiyor. Susamışlık sesim orada 80. Km. O andaki koku ve ses algılarım Randevuya geç kaldığım için onda anda duymakta olduğum endişem. Onda hızlı. Saat 80 km'de kuzeye gidiyor. Endişe kuzeye gidiyor. Etraftaki manzarayı beğenişim. Bu da 80 km'de. <gülüyor> Arabamın performansına dair düşüncelerim. Bu araba da beş bar etmez diyorum. Bu da 80 km'de. <gülüyor> Gideceğim yere varır varmaz neler yapacağımı iş kimselerim, ümitlerim, beklentilerim vesaire vesaire. Bütün bunlar tabi zihin halleri. Bunların da Aynı hızla kuzeye doğru gidiyor olması lazım. Şirinceye gelinceye kadar benim bedenim Afyon'dan Uşak'tan geçti derim. Ankara'dan geliyorum. Zihnim ve çeşitli hallerim de bütün bu yerlerden geçtim demeliyim. Benim baş ağrım da Uşak, Uşak'tan geçti. İşte o sırada bilmem ne bileyim çocukların sınavlarını ne zaman okuyacağım diye düşünüyordum. O da Afyon'dan şu geçti falan. Bu tür laflar eder miyim? Siz hiç baş ağrılarının, susuzluğun, endişelerinin, düşüncelerinin, arzularının vesaire belli bir hızla belli bir yöne doğru hareket ettiğini ya da bazı şehir ve kasabanın içinden geçtiğini söyleyen birine rastladığınız mı? Rastlılık olsaydınız böyle birinin çok saçma konuştuğunu düşünmez miydiniz? Adam diyor ki, işte benim dişim ağrıyordu, o diş ağrısı uçaktan geçti gitti. Çok saçma bir konuşma tarzı. Hmm? şair yapabilir miyordur şairlere evet şimdilik yok bunlar tessizcilikten muaf olduk <gülüyor> şey bu tür laflara güç sayısı iyi gelir ya da canı sıkılır gibi laflara kadar avuç subuk bulmaz mıydınız ama birisi beyninin belli bir hızla belli bir yöne doğru hareket ettiğini ya da belli uzaysal noktalardan geçtiğini söyleyen birine <gülüyor> rastlılsaydınız bu size hiç de saçma gelmezdi yani beyninizin o hızla oraya gittiği, uşaktan geçti, afyandan geçti filan lafları, tüm bedeninizle birlikte tabii beyniniz kendi başına gitmiyor da bedeninizle birlikte oralardan geçti ve o hızla geçti, o yöne doğru gittiği falan lafları size saçma gelmezdi. Baş ağrısının yeri baş, diş ağrısının yeri diş değil mi? Bir şey Ama yani bu zihin durumlarını, belirli bir zihin durumunu düşündüğümüzde ne saçmalısın ki? Benim, Hangi belirli? Benim zihin durumum, Hı. bu belirli bana ait bir zihin durumu. O zaman 80-80 <gülüyor> evet. km 80 km Bursa'ya doğru gidiyorsan, <gülüyor> bu belirli zihin durumları da benimle beraber gidiyor. Tabii ki. Sizin zihniniz değil ki, benim zihnim. Niye gitmesin? benimle? Benim zihnim bu şeyler yapmaz ama sen <gülüyor> <seninle> <gülüyor> Ay, ben şey söylemeye çalışıyorum. Ya bu yaz çok tuhaf gelmiyor mu sana? Yani Türkçe'de birisi diyor ki ben e, benim e, mesela Ankara'nın dünyanın yuvarlak olduğunu daha daha ilginç bir şey bulamam ya i̇şte, Samanyolu galaksisinin işte şu köşesinde bulunuyormuş onu düşünüyorum o düşüncem 80 kilometre hızla e, geldi Bursa'dan işte 45 15 dakikada geçiliyor şu saçmalıyorsun demez mi adam? Yani, böyle... Ya her bir zihinsel durumsa bu, bu zihinsel yani, durumda ne dedi? benim zihniyle şey değil mi? Ama o kadar sevgili bir şey ne yapın? O zaman gider kim olayı bir benim yani sonuçta. Her neyse onun zihniyle ben geçerim yani. varsaydım bile beyin ve zihnin aynı olduğunu varsaydın. Biz daha bunun aynılığını bilmiyoruz. Beşinli <gülüyor> olarak getiriyoruz. Birisi diyor ki dekars ikisi aynı şeyler diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani be, bedenin uzaksal hareketler olması, hızı olması ne bileyim, ilmesi olması bu tür şeyleri söylemek bedene ve yani beynin dolayı da gayet doğal. Her gün yaptığınız şey. Ama zihin hallerimiz hakkında düşüncelerimiz, inançlarımız ne bileyim acılarımız, hazılarımız hakkımız bu tür konuşmayız. Sen diyorsun ki ikisi aynı şeyse konuşuruz ama ikisi aynı şey mi? Biz ne derler? Surface grammar'a bakıyoruz. Yani konuşma tarzımız böyle değil. Bundan da bazı ipuçları almamız gerekebilir. Konuşma Hocam, illa bir bir evet. şey söyleyeceğim. Şimdi ben buradayım. Şu an uçağa bindiğim anda, ben hareket ettiğim zaman zeytin burada mı kalacak? Zihin benimle birlikte gelmiyorsa, aynınızda <gülüyor> gitmiyorsa, zihin burada <gülüyor> duracak. Zihin burada mı unutmuşum? Ya, bunu siz de, de, de, de. Bunun cevabını <gülüyor> siz verin bence. Yani siz ne dersiniz? Yani zihin, o zaman, yani. Ya, şunu yani, zihin o zihinde asfalt söylemeye çalışıyorum. Yani o 80 kilometre o zaman. Zihin duruyor demek de doğru değil gibi geliyor. Tabii ki. değil. Yani, değil. değil. De de değil. De değil. uzay salakları etmeyiz kız. Girme. Bunda bunlar acep, bunlar uzaysal laflar yani, beyin hakkında bu tür lafları söylerse de zihin hakkında böyle laflar söylendiğinde bir duraklarız. Yani tersini de söylersek duraklarız. Mesela, 80 kilometre hızda gidiyor derken komik olursa duruyor demek de komik oluyor. Aklımı kaçırtma gibi şeyler de var. Yani eğer yani, gündelik kralere bakıyorsak aklım şunda kaldı, aklımı kaçırdın, aklı beş karışı olarak bunlar da... Beynim hı. orada kaldı demeyiz ama. Tabii beynim demeyiz. Interse yani, de söz konusu de değil mi diyor ya beyefendi. Ben de öyle sandım ama evet. ona da örnekler vereceğim aslında. Şuradan bir ev daha önce. Ha. Şuradan bir ev <gülüyor> Kesinlikle. Şöyle bir örneği diyorum. Yani benim işte şunu düşün, şu düşüncemle e, şu düşüncemle başkasının şu düşüncesiyle çarpışması ne kadar da çıkar. Olduğunu düşünsek daha yalnız derdi. Yani çarpışması, şey çarpışması pek şey olay olmaz. Beyinlerimizin topladığı. Yani da... ama yan yana geçiyoruz mesela. Sen neden koşarken karşıda <gülüyor> bir... ee, senin az düşüncenle az düşün. <gülüyor> bizim düşünce mesela sen Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğunu düşünüyorsun <gülüyor> derken siz ben de dünyanın yuvarlak olduğunu düşün, Fazla orijinal şeyler düşünmüyorum. <gülüyor> Aşağı karşı geliyoruz. Bu düşüncelerimiz birbirine <gülüyor> 10, 10 santim yaklaşıp geçiyorlar bu diye. O zaman Abes değil mi yani? Bu, bu Türk konuşmalar çok abes gelmez mi? <gülüyor> sırayı kaçırdığım için... <gülüyor> <gülüyor> ben daha metod, metod hakkında bir soru sormak istiyorum. Gartemiz daha bakmıyor. Yok. Da <gülüyor> <gülüyor> sosyolojim ve tarih süreci sonucunda de gelişmiş değil kullanımlarımızı neden incelebiliriz? Yani mesela Çin'de belki bunları diyorlardı ve Çin'de biz bunu tartışma yapıyoruz. Diyoruz ki <gülüyor> diyor, ya... 20 olur, 20 olur. 20 yani <gülüyor> Sörfers <sürpriz> kramı ya, <gülüyor> ne diyorlar? <gülüyor> ya, nasıl yardım edin onu merak ediyorum felsefi tartışmaları. Surfer's en iyi sosyoloji var. üzerine bir yardım ediyoruz. Böyle sosyoloji tartışması yapıyoruz. İnsanların nasıl felsefemiz zor olduğunu tartışıyoruz ama. Başka bir argümanımız yoksa bir mesele hakkında. Şöyle ya da böyle. Başka bir argümanız yok. Argümanımız yoksa ama kötü bir argümanımız olacak. O zaman surface grammar bizim için önemlidir. Ee, sen dersin ki ne bileyim bence işte zihnin ağırlığı var dersen. Böyle bir benim zihnim işte beş ton çekiyor dedim ortaya çıktım. İnsanların sanayi karşı çıkacakları senin dediğin surface grammar'a uymuyor derler. Sen dersen ki efendim bana ne surface grammar'dan? <gülüyor> dersin ki <gülüyor> şey var, var, var, var. Var, sen, sen derler <gülüyor> binlerce <bir> şey var, <gülüyor> var, yıl boyunca geliştirdiğimiz kavramları <gülüyor> diye bir şeyde <gülüyor> e, kenara atma aklını nereden buluyorlar? Sen o zaman argüman vereceksin. Diyeceksin ki ben böyle konuşuyorum çünkü diyeceksin. Argüman veremezsen. Argüman verirsen sen kazanabilirsin tartışmayı. Yani e, decisive değildir bu. Yani e, surface grammar şey değildir, nihai dildir. Ama argüman vermen lazım. Biz dile ilk önce bakarız ama dile günlük dile demek istiyorum. Bakarız. Fakat o günlük dilde bazı şeylere itiraz edebiliriz. Bizim felsefi teorimiz öyle e, bir takım bulgulara erişir ki e, günlük dille çelişir ve bunu kabul ettileriz insanlar. Benim teorimde orada sizin günlük biliniciğiniz şey dedi. Mesela elimyatırım atelizim tam da bunu yapar. Hocam yani. benim sorunun cevabını yine sorusunun üzerine verdiniz. İncelediğim yani, bir şeyle. Şimdi i̇şte mesela bir açıklama verin o zaman. Hı -hı. İşte e, zilin, e, senin zilin yapışan servis oluştuğu e, zihin... bir şekli o zaman. Çubuğun bir şekli. E, zihne bakışını, yani kendi evet. zihninden bahsediyorsunuz. Son de, kelimeyi anlayamıyorum. Yani seninle alakalı ve evet. e, işte üçüncü e, e, şahıs e, şeyinden, perspektifinden bakamıyorsunuz zihine. O evet. yüzden senin surface gramerin tut, yani tutarlılığı değil bozuk. de o, bozuk, evet. Surface gramer bir ilk şeydir, inputtur, bir e, girdirir. Felsedeyi birçok yazılıklaştırmaya her zaman değil surface grammar surface grammar deyip duruyorum ama yüzey grammar diyeceğim. Dilimizin <gülüyor> kullanıldığı gündelik konuşma tarzından bahsediyoruz. <gülüyor> yüzey grammar ederken gündelik değil. Ha bence de gündelik dil Tamam. Gündelik dil'e bakarız. Gündelik dil içerik <gülüyor> gündelik dile çalışıyorsa sen yani bir felsefi eee <gülüyor> Senin esaslı bir işin var demektir şunu yapamazsın. Bana ne gündelik dilden gündelik dilden öyle diyorsa desin. Ben derim ki benim be zihnim beş çekiyor. Yok. Elalem on binlerce <gülüyor> belirli konuşma tarzı geliştirmiş. Din hakkında, beyin hakkında. Onları reddedebilirsin. Derin bir teoriyle reddedebilirsin ama bunu yapmak için epeyce uğraşman lazım. Sen siz beş, e, yüz bin yıldır böyle konuşuyorsunuz. Ben de bugün bunu dedim. Hadi bakalım. Yok. Yani sen, sen mücadele edeceksin. Onun için mücadele kazandığım sürpriz, sürpriz, sürpriz bir yer kazanmak şey olur ama mantıksal. Yani, Surface grammar dediğim insanların konuşma tarzı, günlük dilde konuşma tarzında bahsediyor. İnsanlar günlük dilde işte zihin, baş ağrım, 50 km hızla kuzeydoğu yönünde ilerliyor demiyorlarsa bu senin için bir felsefi bir veridir. Senin e, felsefi teorinin bunu reddedebilir, bununla çalışabilir. Ama bunu sen kazanabilmek için çalışman lazım. Yani, yani, bu bir tür sanki satranç ilk hamle gibi. Yani hmm. nereden başlayacağımızı bize diyor. İlk hamle o yapar. Surface Grammar. Beyaz mı? Yani tam tamam. iyi, tam iyi bir metafor olduğunu biliyorum. Ben de çok emin değilim ama yani e, Surface Grammar ile çalışan insan kendisini savunacak. Surface Grammar Bilmem kaç bin yıldır kendisine yerleştirmiş. Sen onu bir lafse de hayır, ben de böyle diyorum diye nasıl? Evet, evet. Benim, e, bence e, tartışmayı bir şöyle bir e, yanlışlıkla, bir yani, şey gibi konuşma diline e, karşı gelmesini dedim. Yani senin, şu, şu düşünceleri 80 kilometrelik bir, bir mesafeye ki, yani gelen nokta bence insanların görecek olan nokta böyle bir cümleyin söylenmesinde. Övücümenin anlamından çok övücümenin söylenmesi yani. Ama, ama, ama söylendiği cümen, zaman anlama evet. yüzünden insanlar suratlarını oluşturuyor değil mi? Evet, yani Çünkü söylediğiniz zaman, zaman da, onun anlamı da esaslı. Yani. Anlamından Rastırlı. çok şey yani gereksiz bir şey yani insanlar yiyip istiyen yani merak ettiği bir şey olduğu için bunu söylemek yani, Yersinlik olacağı için bu kayıplığı olacağını düşünüyorum. Fersediye teknolojiye gelin. Fersediye teknolojiye gelin. Doğru, haklısın da. Yani tamam yani. Günlük konuşma şeyinde kalırsak, fersediye hani sadece ilk adımda kalır, yani çok sık alır. Bence çalışmalar özellikle... Günlük konuşma ilk adım yaptığı için, satranç metaforuna yönetlersek, o önde gidersen, onu... Gelemek için ona yetişeceksin. Hayır, günlük konuşmanın da bir ilerisine geçmemiz lazım. Evet. Yani, o şeyde kalmıyor. Ben ne diyorum? Günlük konuşma ya bağlı kalmak zorunda değiliz. Tam tersine günlük konuşma pek çok kontrolü yıkar. Ama günlük konuşma ilk hamleyi yaptığı için sen o ilk hamleyi karşılamak senin hamleyini o karşılamak zorunda değil. Sen onun hamlesini karşılayacaksın. O avantajla binlerce yıldır insanlar böyle konuşuyor ne olduğunu söylemesin, zihin hakkında insanlar ne düşünüyor? Evet. Yani i̇nsanların, insanların yüz yıllardır zihin hakkında kafaların oluşan evet. fikir şöyle bir şeymiş. Sezgileri, bir şey insanların sezgileri konusunda, zihin hakkında mesela ondan bahsediyoruz. Zihin hakkındaki sezgileri hakkında bize ilk verir. Onların konuşma tarzıları. Eğer onlar, yani insanlar, bilmem kaç <gülüyor> yorular, <gülüyor> par olan insanlar, bedelik kullanan insanlar, efendim benim baş ağrım şu anda ee, dünyadan kalktı aya gitti, ayak oldu falan demiyorlarsa tamam ama ee, bu şey ilk hamle yapmak gibidir. Sen onun karşılamak zorundasın. Bu orada birim gibi. Galiba ha. Şöyle olsun. Şimdi gün dilden örnek veriyoruz ama şimdi bunlar hani ilk görünürse insana biraz saçma görünüyor ama Türk çevirinin düşündüğünüzde Pekala çok da vaatli böyle e, davranışlara öykünen zihinsel durumların için bizim kullandığımız sözcükler var. Kavramaktan hmm. söz ediyoruz mesela. Hmm. Zihnimle kavruyorum. Kavramak elinde hmm. elindir yani. Doğru. Anlamaktan söz ediyorum. Derek baş... Yani kavram. de grasp'tır bu arada. Yani bu da yani Fiziksel bir hak Yani anlamak sözcüğünden kullanıyoruz, anlıyoruz. Yani zihinsel bir duruma tekabül ediyoruz. Hmm. En azından zihinsel bir faaliyete bunu Antürkçe'de baş demektir. Yani bu kafa, yani bu anlamak yani kafama sokmaya da kafa haline getirmek. Mesela, yani gündelik dil pekala bunu da yapabilirsiniz. Ama onu şey demek istiyorum. Ee, benim biraz itiraz ettiğim nokta e, bu okumada baştan böyle bir zihin durumu ve e, zihin durumu dışında gelen durumu gibi varsayımın olması ve bunun sanki böyle gündelik dilde de bir şekilde en azından insanların inançlarının işte dilde yansıyan inançları yani bunu yansıttı. Yani bunu... Hı, bu orada... ama. ama öbür tarafta diğer örnekler de o. Yani pekala bunlar Hı. arasında Hı. bir ayrım çilmeyen yani kavramak, anlamak dediğim gibi sözcükler. Ama Çok kilit sözcükler bunlarda. Iı, şimdi kavramak nasıl yani nasıl olup mental dileği yerleştiğini bilmiyorum ama e, ben şu şeyi büyük bir güçle kavradım ve sıktım diyebilirsin fiziksel bir objeyi. Ama ben bir düşünceyi ne bileyim işte şu kapının tahtadan olduğu düşüncesinin büyük bir e, aldım ve sıktım demesin. Orada durursun. Kavradım dersin kapının işte tahtadan olduğunu. Kavradım dersin ama o kavradıktan sonra da iş şu, şu kadar Newtonluk güçlere de sıktım demesin. Yani zihne uygulandığı şeyi, madde dünyasıyla ilgili ne zihne uygulanmaya başladığında bir takım şeyleri trankeet olur yani elenir. Anlatabildim mi? Aynen e, kavrama lafını fiziksel nesneler için kullandığım şeylerle zihinsel nesneler için kullanılan e, durumlar arasında farklar vardır. Zihinsel bir şeyi kavradım ve havaya kaldırdım dersin. Düşünce, ha şu şeyi meseleyi kavradım ve havaya kaldırdım demeyiz. Kavradım de, desek bile herkese. De. Anlatabildim mi? O yüzden insanlar bir şekilde sezgileri maddi nesnelerle, fiziksel nesnelerle ilgili konuşurken belli bir yönde gelişmiş, zihinsel olaylarla e, hallerle konuşurken başka bir yönde gelişmiş. Bazı ortak yanları olsa bile. Şimdi bu bizim için bir veridir, felsefi bir veridir. Biz eğer bir felsefi teori ortaya atacaksak mental, e, zihinsel durumlar hakkında e, ve ortaya attığımız teoride Günlük dille çalışacaksa bizim bayağı esaslı bir argüman vermeniz lazım. Aksiyonlu günlük dil kazanır. İkametiyi o yapmıştır onda. Ne de, de ama ben düşünüyorum günlük dilde de tekrar böyle çok tekçi bir bakış açısının şeyi var aynı zamanda kırlıtları var. Düşünmek özcü daha iyi. Düşünmek o Türkçe de çok açık. Yani. Nesne alan filkiyi, <gülüyor> Düşünmek, fiz fiziksel, e e bir şeyi Düşünsenize. Düşünmek fiziksel terminolojin uygulanabildiği bir terimle. Mesela. İşte düşünme, düşünme faaliyetim diyelim ki işte bir şehrin içine geçiyorum Bursa'dan, düşünme faaliyetim geçti der miyim? Hocam öyle demek yani her şeye böyle bir şey böyle dış yaparız yani ben şunu da bedenim Bursa'dan 80 kilometreye geçti diye demem normalde. Bu da dersen biraz, bence biraz ben kendime biraz şey yap, yalıtıyorum böyle bir konuşursan. Ben geçtim dersem, ben, ben geçtim deriz tabii. Evet. Ee, ben derken hangi yön yani senin bedenim geçti diye soruyorum. Sen ben geçtim dedin Ben bir dakika ya, bedenim geçti değil mi dediğim zaman sen hayırdan benim bedenim geç saçma şey olur mu demezsin. E doğru benim bedenim geçti dersin. Zihin bütün o zihin düşüncelerin, acıların, halkların da o şeyden geçti geçti mi diye sorduğunda ne dersin? Duraklarsın yoksa onlar bir dakika bunlar başka dersin. Öyle değil mi? yok hayır yine yine yine Siyemiş'in Mert'in öğrettiği karışmalarla içim sıkılıyor. Mesela gibi. Yani hani Siyemiş'in Mert'in öğrettiği gibi karışmalarla muğla tam alıyor. Yani bu ikisi de bir çok da bamsü düşünülmeyebilir. Kersi bir tarihinde nasıl bu alanlar böyle netleşemediyse de aralar karıştıkları bazı filozoflar, hayır, monizme girdikleri bazı filozofların özelliğinin solundukları gibi. E, Söylesi kremlerden de tek taraflı beklemek var bir şey. Surface Kramer ilk hamleyi yapan güreşçi gibidir, evet, o ilk hamleyi yapar, ee, şey yapamazsın yani yok sen yaptın, ben de aynı anda aynı hamle yaptım, neymiş, biz de burada gayet metafolik konuşuyoruz, ama <gülüyor> Surface Kramer ilk hamleyi yapmıştı, böyle bir hakkı var mıydı? Paris'ten bir hakkı gördü kendinde, o ilk hamleyi sen savuşturacaksın, savuşturmaz diye bir şey yok, o ilk hamleyi tabii ki, Surface Kramer dersin ki yanlıştır mesela elemeci, elemeci materyalizm var. O diyor ki zihin diye bir laf diyor. Evet e, günlük dilde yerleşiktir. Zihin haline acı e, işte az düşünce, inanç, e, beklenme vesaire vesaire. Fakat bunlar yersizdir diyor. Bunlar içi boş bir ontolojiye dayanmak diyor. Bunlar elinde sonunda yok olacaktır. Elim ne olacaktır diyor. Diyebilir misin ki? Ama biz bunu günlük dilde konuşuyor, konuşuyoruz. Desen bile o diyecektir ki, evlenici materyalist, sen öyle konuşuyor olabilirsin ama benim de sana karşı o konuşma tarzının yanlış olduğuna karşı son derece güçlü argümanlarım var diyecektir. Argümanları da senin surface grammar'ını yenebilir. Aslında oldukça basit bir nokta üzerinde, bir... İlk hamleyi surface grammar yapar. Bu hamle nihayet değildir. Sen daha güçlü hamleyi onu yenebilirsin ama ilk hamleyi o yapar. Evet, böyle. Efendim? Arada çok kısa bir soru değil bir yani. soru. Örneğin iki iki iki dört bu surface grammar'a ilgiliyor mu? İki kere iki dört. Surface grammar derken şeyden bahsediyorum. Zihin surface grammar. İki iki dört tür. Zihin ne? Ondan bahsedeceğiz. Yani surf Zihinle ilgili konuşmanın servis programlarından bahsediyorum. Yani benim bir para farklı. Bu paranın kavram konularını görüyor. O bağlamda konuşuyorum. Eee ben de eee önce arkışını söylediğim gibi yani farklı eee boyut e, onların eee dini ile bilgi ile farklı eee var. Mesela aklım sende kaldı. Sen, sen Ankara'lısın, ee, işte arada 600 kilometre var. Aklım sende kaldı. Ya da diğer bir. Ya yere... da söyleme çok günde bir kilometre. Yani aklım sende kaldı, Sen İstanbul'a gidiyorsun. Birisi e, annen Ankara'da kalıyor, diyorsun ki İstanbul'a. Aklım sende kaldı, diyorsun. Ee, peki senin aklın. <gülüyor> Ben şu anda mesela ne bileyim mutfakta. İnsanın aklında mutfakta mı diye sorarsan ne dersin? Yani Yok, sen... o kadar da değil dersin. O kadar da değil. değil ama aklın sınırları var. Tamam. Yani günlük dilde eee nesnelerle ilgili e, kullanımız bazı teknoloji zihin içinde kullanırız ama bir noktaya kadar. Yani insanın düşün dediği ise orada yani gerçekten bacağını tamam. sende kaldı. Yani bacağım sende kaldı desteğe git. Mesela bacağım sen nerede bıraktım gibi bir anlama geldi. Yani orada kaldı, ikisinde farklı şeyleri, yani farklı yan anlamları içeriyor bence. Sınırları var. Zin denildiğin ilgili konuşmalarımız Fiziksel nesnelerle ilgili konuşmalarımızda kullandığımız terminolojiyi, deyimleri kullanabilir, Belli bir noktaya kadar. Yani aynı fili kullanıyor olabilir evet. ama yan anlamda, evet. anlamda farklı olur. Tabii. Evet. Evet. Şimdi o arkadaşın örneğiyle ilgili bir şey söyleyeyim efendim. Şimdi aklın sende kaldığı, yani evet. şey, mesela diyelim ki yola çıktık, düşünmüyorum bir şey. Ee, yolun ortasında yani aklın bizimle okumana kadar. O şeyler <gülüyor> düşünmeye başladık. Aklım sonra orada kalmaya başladı. Şimdi annem o projeler dinle, o minik yeride de orada geldi. mi kaldı?" diye düşünüyordum. "Bu sende kaldı." dediğiniz zaman senin evinde mi kaldı anne diye sorsam <gülüyor> <sana> saçmalamadı. <ver. gülüyor> aklım sende kaldı desem annem bir şey, ee, tamam, iyi din, tamam, falan." Aklım mı? Bir, Aklı. bir maceraysa anneme, "Ya niye şirdim aklıma? annem annemler neyse benim aklım orada." dedi. De, de, güzel? Belki de, annen da. diyor ki ben işte şu anda Çankaya'da bir arkadaşımı ziyaret ediyorum. Benim aklımda Çankaya o zaman kullandığım şey. Ya. şey. Yani bunu şey demem de. şey. yani, ama yani aklımın ona, ona anneme iliştirilmesi demek aslında hani işte uzaylı bir yer kaplamaktan basit bir Aklımı anneme iliştirip aklımın eee maddileştirilmesi şöyle söyleyeyim, şöyle özetleyeyim. Bir örnek versen biz... başka bir örnek var şey Ben anlıyorum bütün bu şeyler de biz eee mesela ben... <gülüyor> mesela işte dış yurt dışına indamı var. Eee bulunduğu yerin iyi dışında da iyileşmede yapmış. Eee birisi bir materyalist tabi böyle bir şey kabul etmez. Ama dilin, dilin e, bu e, şu anki örneklerden de saçmalığı karşısında yani e, anlam yani dil anlam yüklemek öyle değil mi? E, İslamoğlu'nun belli bir fonksiyonu anlam yüklemektir dilin. Evet e, biz her şeyi e, o dille ifade ediyoruz. Dilimizi dille ifade ediyoruz. Beni işte, vücudumuzu, duygularımızı ama ben şu an şunu anladım ki bu Günlük dilin ki bir dilin oluşması çok uzun sürüyor. Ne kadar sürüyor, bir şey sürüyor. ama uzun sürdüğünü, uzun. çok uzun sürdüğünü biliyorum ve felsefenin bununla mücadele etmesini, çok zor olduğunu, değiştirmesini ya da ekler geliştirmesini çok zor olduğunu... <gülüyor> her zaman öyle olmayabiliyor. Günlük dili, gene arada konuşalım, günlük dildeki alışkanlıklarımızla mücadele etmek her zaman felsefeyle düşmüyor. Bilim de onu yapmaya çalışıyor. Bilim de günlük dildeki bazı alışkanlıklarımızın yanlış olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Evet, biz ve bazı... günlük felsefe yapamayacağımız çıkıyor. Yani felsefe... Yok, günlük dildeki konuşma tarzımız bizim e, teorit öncesi bir takım kavramlarımızı ortaya koyması açısından ipuçları eder, teori öncesi. <gülüyor> Ama pre-theoretical konseptleri ortaya çıkarır biz onları bir veri olarak alırız felsefede. O çünkü o birikensiz bir sonuç olduğu için. Bazen o dilden aldığınız verileri bazen çürütmeye çalışırız felsefede. Bazen evet. tamamen tersine, Descartes'in yaptığı gibi mesela o dilden aldığınız o kavramları, e, bunlar işleri destekleriz. Felsefi yoldan destekleriz. Daha da, seme, daha da sağlam bir temele oturtmaya çalışırız. Evet. aşırı bir şey söylüyorum. Yani kesinkse felsefeciler de sistemimizi merak ettiği kadar merak ediyor. Bu de psikatriz, psikoz, rahatlığın Öğrencilerin diğer felsefeyi merak ettiğiniz zaman, merak ettiğiniz kadar. Merak ne? edenler var. Mesela Eydol Grunbaum evet, birisi, müstelik evet. bilim e, e, felsefecisi, fizik felsefecisi, evet. Lodifle, çok şeyler yazmış birisi, Eydol Grunbaum Fiskolik Üniversitesi'ndeydi, herhalde emekli olmuştu. O, e, <gülüyor> psikiyatri ile çok uğraştı. Bayağı, işte bakın yok deniyorum. Şu Amerika'da Hı. relational side model, ilişkisel kişilerin kuruluşu da temel eğitimli felsefe olan Staten Mitchell'dur. Onun üzerine Staten Mitchell'dur. Ve şu anda Amerika'daki yani ana ekorbi ve Frankfurt ekorbiyle devamlı Yani birçok şeyi entegre etmiştir. E var evet. demek ki. Yani, de var de var. bak bir şey. ki. Yani, biraz bizde de olsun diye etmişim. Şöyle Freud'un söylediği temel önemli şudur: İnsanlar yani için düşünce ve davranışları over-informed bir kavram var çoğul yakın tarafından belirlenir. Biz burada sadece bilinç konuşuyoruz. Yani sadece bir prefrontal korteks, yani beynin en gelişmiş ve bizi biz yapan beş bin yıldır bağlaman bir parçanın işlemlerini konuşuyoruz. Psikolojik geliniksel küpüleşim demek. insanın dönüp kendi üzerine düşünebilme yetişimini şey yapmak çünkü kendimizi tanımak ancak böyle bir şeyin sorusu. O yüzden ben derken binlerce farklı ben kavramı bana söyleyebiliriz. Yani bir gençlerden Hı. okuma anlamında Roy Schaefer diyebiliriz. Kamil Sparrow-Nerate'den sözler, Personal Mitology'den sözler. Ben dediğimiz aslında bireysel bir mitoloji. Kendimizle yarattığımız bir şey. Bunun ne kadar dışarıdan, aynalandığı üzerinden doğrulandığı temelinde, daha gerçekçi bir ben tasarımına ulaşırsınız. Dil mental represansasyon anlamında. Siz galiba kendi teorilerinizi sunuyorsunuz ben hakkında. Yani benim ben aklıma doğru dürüst bir teorem yok henüz, yani bir takım şeyler. Personal identity konusunda ders verebilirim <gülüyor> ama personal continuity konusunda. Evet, ben e, çok zorlu, çetin bir kavramları terselemem. E, Eminim psikiyatrinin de öyle, psikolojinin de öyle, çok çetin kavramları bunlar. Filistabiciler tabi e, psikiyatrist gibi ya da e, bileyim, e, psikolog gibi ya da sosyolog gibi bakmayabilirler. Tercan onlardan da input almaları iyi olur ama onların geliştirdiği e, ve doğru olduğunu düşündükleri bir ben kavramı vardır. O benim ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Mesela e, insan hayatı boyunca pek çok fiziksel yorum değişikliklerine uğrar değil mi? İlk önce bu dünyaya bir bebek olarak geldik. Ondan sonra yaşlılar, gençlik yaşlılık falan. Fiziksel olarak çok derece değişiklikler gösteririz psikolojik yapımız değişir, huyumuz, suyumuz değişir. Yaşlandıkça işte şöyle oluruz. Gençken değil bir şey oluruz. Bir şey daha <gülüyor> Bütün bunlara rağmen psikolojik planda, fiziksel planda bu kadar değişikliğe rağmen yine de Surface Grammar dediğim şeyi tekrar burada kakalayacağım. <gülüyor> surface Grammar diyor ki, yani günlük konuşma diyor ki, ben denen bir şey var. O oh, biz bebeklikten ta mezara kadar o oh, ben kaldık. İşte Yoksa o ben tam yazı atıldı da yerine yeni bir ben gelmedi. O ben fiziksel değişiklikler değişiklikleri orada, bedeni değişiklikleri orada, Hafızası, psikolojisi değişiklikleri burada ama o ben kaldı. Bu ben nedir? Mesela felsefenin sorduğu ilginç bir soru. Bu soruyu muhtemelen e, psikiyatri sormaz. Muhtemelen psikoloji sormaz. Felsefeci sorar. Şimdi İlginç tamam, bir soru. Için, e, yani kişinin kendisini nasıl aldığındı ve nasıl tanımladı. Çünkü bunu bunu bir düşündükçe ancak kendi iç dünyası, iç şey ancak böyle. Siz bir felsefeciler aynı dil konuşmuyorsunuz. Felsefeciler ne diyor biliyor musunuz? <gülüyor> Sizi aldık, atomlarınızı ayrıştırdık. Ayrıştırırken de e, ve vücudunuzun her bir molekülün yerini tespit. Ama sizi bir atom geni haline getirdik. Onu da hatta attık. Ama sizin yapınız hakkında elimizde bilgi var. O bilgiyi tuttuk, başka bir galaksiye gönderdik. Bilmem kaç yıl sonra o galaksiye ulaştı. O galakside o bilgiyi kullanarak sizin bedeninize bedeninizin formülü bilindiği için o bilgiyle bir beden oluşturuldu. Görünüş olarak, havuzda olarak soru olarak, olarak aynen size benziyor. Soru o siz misiniz? Ben psikiyatrist, <gülüyor> psikiyatristlerin ya da psikologların ya da empirik scientistlerin böyle bir sorduğunu sanmıyorum. İddiaya da girelim, sormuyorlardır. Ama bu felsefecilerin çok önemli bir sorusudur. Personal Identification. tele dediğimiz deneylerden kişi sürekli kalır mı? Ee, çok bilindik bir örnek olarak uzay yolu macerasında biliyorsunuz Kaptan Körk ne yapar? Atılgan bir hücresine girer ışınlama beni Scott eder. Bir mi absortimi şular. <gülüyor> i̇şte bir bir şeyler olur o günada. O e, buhar olur gider. E, Kaptan Kör ve arkadaşları. Sonra bir başka gezegenin içinde feda olurlar. Soru şu. Felsefecilik soruyu sorar ama <gülüyor> siz aslında bir psikiyatrist veya psikolog olsun. Bu kişi o gezegenin üstünde feda alan kişi, Atlugan gemisindeki ışınlama odasına giren kişiyle de aynı kişi midi, değil mi yani ben, ben çok ıı, yönleri olan bir kavram. Bunun empirik yönleri var. psikiyatristler, psikologlar, belki sosyologlar, biyologlar bile uğraşıyor. Ama bir de onların empirik alanına girmeyen, kavramsal alana giren sorunları var. Onlarla da felsefeciler uğraşıyor. Onun için bir iş bölümü var yani siz... Ben Tabii iki tarafın yok. birbirini tanımasında fayda var. Ben ilk isimlerdiğim elektriği mi kullanımıyla çalışıyorum? çalışıyorum. İntek isimlerdiğim? Yani ilk, farklı isimlerimi işlediğini bu sorunun çözümünde çok daha bir tablada olacağı söylemeye çalışıyorum. Ona hiç şüphe yok ama ben mesela psikiyatristlerin mesela felsefesinin personal identity konusunda çok tartışma. Üzer dünya kadar kitap makala yazmıştım bu konuyla yani, ilgilendiğini duysam çok şaşırdım. E, ne hak ediyorsanız ben anlatabilirim. Biraz ama e, Siz ama her insanların <gülüyor> sizin burada olmanız bile sizin değişik bir psikiyatr olduğunuzu <gülüyor> söyleyebiliriz. Yani muayene hane açmış psikiyatrlara gitsek. Bir muayene hane de var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <size> şey, <gülüyor> Siz de bir tek örnekten genellemek istiyorsunuz. ona izin Yok yok. Hay, ben psikiyatrı tepsi ediyorum falan. Hayır. Hayır. Her neyse şunu söylemek istiyorum. Kısacası ben dediğiniz konu felsefenin de, de psikolojinin de, sosyolojinin de, bilmemin de, arkeolojinin de, antropolojinin de çok önemli, ilginç bir konusudur. Ama bu benin bir sürü felsefe ya da yüzeyi vardır. O yüze, yüzeylerden bazılarının felsefenin ilgi alanında bazıları antik birbirinden bir bir şey. yaptığını tabii ki. Tabii, ki. tabii tabii tabii ki. Bir felsefedeki şey şöyle söyleyeyim. Geçerli dilim ve içinde olduğum diye bir düzme şey, düzenlediği bir üçlü merkez konuları konuşulur kimlik ve aidiyet Farklı farklı bakış açıları var şey. Transportation Onlar bizim şeyimiz